Boş, Yaşam için Teknoloji Merhaba, Greenpeace, Avusturya, Brezilya'nın Amazon ormanlarında kasıtlı olarak çıkarılan yangınları, kentteki ağaçlara lazer tutmak suretiyle yangını canlandırarak protesto etti. Amazon ormanlarındaki yangını Viyana'nın kalbine taşıdık diyen Greenpeace eylemcisi, siyasetçilere seslenerek Avrupa Birliği ile Güney Amerika Ortak Pazarı arasında uzlaşma sağlanan serbest ticaret anlaşmasının iptal edilmesini istedi. Söz konusu anlaşma kapsamında Brezilya'da ormanları kasıtlı olarak tahrip eden büyük şirketlerin ürünleri Avrupa Birliği pazarına hala girebiliyor. Çevre savunucuları ise ormanların yıkımında payı olan ürünlerin Avrupa'ya girmemesi için yeni düzenlemeler yapılması gerektiğini savunuyor. Avrupa Komisyonu 1990 seviyelerine kıyasla 2030 yılına kadar Avrupa Birliği genelinde en az %55'lik bir emisyon azaltım hedefi öneriyor. Avrupa Parlamentosu son zamanlarda %60'lık bir azaltım çağrısında bulunmaya başladı. 55'i 60'a çıkarmış durumdalar. Fransa ve Hollanda'da dahil olmak üzere 11 Batı Avrupa Birliği ülkesinden oluşan bir grup %55 azaltım hedefini desteklemek için bir ortak açıklama yaptı. Ancak Borisov Bulgaristan'ın kendi kapasitesinin sınırının %40 olduğunu Ülkenin ortak olarak Avrupa Birliği hedefine ulaşmak için komisyonun desteğine ihtiyacı olduğunu belirtiyor. Bu yardımın ne şekilde olabileceği konusunda ise bir ayrıntı vermedi. Bulgaristan'daki kömür santralleri 2017 yılında toplam elektrik üretiminin %45,9'unu oluşturuyordu. Ülke kendi kömür rezervlerinin önümüzdeki 60 yıl boyunca enerji üretimini hızlandırabileceğini düşünüyor. TUMOP Ziraat Mühendisleri Odası Kırklareli İl Temsilciliği tarafından açılan davada Danıştay 6. Dairesi Tekirdağ Çerkezköy ilçesi Termik Santral Alanı ve Kırklareli Türkiye Kömür İşletmeleri Vize Termik Santrali için yürütmenin durdurulması karar verdi. Evet Türkiye'de yavaş yavaş kömüre hayır diyor. Açılan davalarda bir kısmı İstanbul'un Silivri bir kısmı da Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan EUH Çerkezköyü Termik Santrali yapılması planlanan yaklaşık 485 hektar büyüklüğündeki alanın enerji üretim alanı olarak planlanması ve ayrıca 40'lar elindeki Türkiye Kömür İşletmeleri Vize Termik Santrali yapımı içinde 135 hektar büyüklüğündeki alanın enerji üretim alanı olarak planlanmasına yönelik Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası revizyon çevre düzeni plan değişikliğini iptali ve yürütmenin durdurulması istenmişti. Bu doğrultuda karar verdi mahkeme, kömüre. Artık geçit yok diyebiliriz bütün dünyada. Dün verdiğim haberi biraz daha genişletelim. Atlantik Okyanusu'nda Uruguay açıklarındaki 4 farklı derinlikte istasyonlarda su ısısı ölçümleri yapıldı. Buna göre 2009-2019 yılları arasında... 1360 ile 4757 metre derinlik arasındaki ısı farkı 0.02 ile 0.04 derece ısındı. Araştırmacılar değişikliğin küçük gibi görülse de etkilerinin çok büyük olacağı konusunda uyarıyor doğal olarak. Ama korkutucu biçimde karalar ve su yüzeyi tabii ki okyanusların dibinden çok daha hızlı ısınıyor. 2019'da yapılan bir çalışmada okyanus yüzeyi sıcaklıklarının 0,5. 56 derece arttı belirtilmişti. Noa araştırmacıları okyanus yüzeyi sıcaklığının ise 0,95 derece artış kaydetti ki bu 1 dereceye bedel şu anda. Oxfam'ın analizine göre varlıklı ülkeler iklim projeleri için yoksul ülkelere resmi istatistiklerinden daha az mali yardım sağlıyor. Rapora göre Oxfam gelişmekte olan ülkelere sağlanan iklim finansmanının yaklaşık %80'inin Hibe yerine kredi olduğunu ortaya çıkardı. Rapor, aşırı kredi kullanım ve iklim yardım adına tavizsiz finansman sağlanmasının gözden kaçan bir skandal diye belirtmiş. 2009'da gelişmiş ülkeler savunmasız ülkelerin emisyonlarını azaltmaları ve iklim etkileriyle başa çıkmalarına yardımcı olmak için 2020'ye kadar 100 milyar doları seferber etmeyi tahir etmişti. Ama toplamda zengin ülkeler hibe şeklinde sadece 12,5 milyar dolar, piyasadan daha iyi oranlarda kredilerde 22 milyar, standart piyasa oranlarıyla kredilerde de 24 milyar dolar verdiler. Raporun ortak yazarı Tracy Carty, koronavirüs salgınının gelişmekte olan ülkelerin iklim projeleri için çok daha fazla borç alamaması anlamına geldiğini ve bu nedenle de iklim finansmanının artık krediler yerine hibe şeklinde olması gerektiğini söylüyor. E tabi yani... Sen hem sorumlu ol, ondan sonra da bunun için yardımcı olma olacak iş değil. Antalya'nın Demre ilçesine bağlı tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Keçoban'ın karşısındaki üç ağız yarımadasında birinci derecede doğal sit alanında kaçak olduğu öne sürülen bir villa inşaatı şikayet konusu oldu. Üç ağız mahallesinde bazı vatandaşlar yarımadada bulunan ve Ziyat koyu olarak adlandırılan denizde e 0.2'de villa inşaatı ile ilgili. CİMER'e, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne, Demre Kaymakamlığı'na ve Demre Belediyesi'ne şikayetçi oldu. Şikayetçilerden İbrahim Turhan ve Hüseyin Yiğit Turhan, Üç Ağız Yarımadası'nda yaklaşık 6-7 yıl önce denize sıfır kaçak olarak yapılmış 3 katlı binanın yıkılarak yerine yeni bir villa yapımına başlandığını kaydetti. Kanunsuzlukları gözleyenler ve şikayet edenler var. Tabii bu umut verici bir gelişme.